İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. günaydın. Herkese günaydın, İyi haftalar. Nasılsınız? Korkuyor Teşekkür musunuz? Ediriz. Hayır, hiçbir korkumuz yok. Her şey mükemmel. Aslında yıllardır bana sorulan bir sorudur bu biliyor musunuz? Ne zaman bir olay olsa, özellikle Orta Doğu'da, hemen telefon açar. Korkuyor musun? Evet, bu hafta karikatürlerle ana konumuz korku. Ve ee, ben bu programa özellikle bir retro karikatürle başlamak istiyorum. Hani o evlerde henüz e, televizyonun olmadığı, e, radyonun da o dönem en etkin haber alma aracı olduğu eski e, Bugünkü günlerde. Gibi. Bugünkü gibi. Evet. <gülüyor> Zaten onun için e, bu karikatür gündeme geliyor. İşte o zamanlar aileler akşam vakti topluca hep birlikte evin oturma odasında e, bir araya gelir. E, o büyükçe e, lambalı radyonun ki açtığınız zaman böyle ışığı yanar sesin gelmesi biraz zaman alırdı falan. Onun başına geçerek ajans haberlerini dinlerlerdi. Ne güzel nostalji yapıyoruz işte. Evet. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden karikatürcü Peter Cooper... Instagram'daki köşesinde böyle bir çizim paylaşmış bizimle. Karikatürde küçük bir odada büyükçe bir radyonun yine başında oturan, lambalı radyonun başında oturan dört kişilik çekirdek bir aile var. Evli bir çift, ergen kız çocukları ve büyük anne. Dördünün de yüzlerinde bir endişe ifadesi görebiliyoruz rahatlıkla. Adam e, korku içinde sol elinin tırnaklarını kemiriyor. E, karısı o da böyle sol elini yanağına e, getirmiş, radyoya bakıyor. E, diğer eliyle de hemen yanı başındaki küçük taburenin üzerinde oturan e, ve o da korkuyla bakan kızının elini tutuyor sakinleştirmek için olsa gerek. Büyük anne ise genç, genç kızın tam arkasındaki bir sandalyede saçlarını topuz yapmış, e, tipik böyle e, Amerikan. Ninesi diyeceğim. 1930'ların. O da elleriyle kızın sırtını okşayarak onu teskin etmeye çalışıyor. Fakat kendisi de e, korku içinde ve yüzünün ifadesi bu korkuyu e, çok güzel bir şekilde açığa vuruyor. Şimdi karikatürcü Peter Cooper bu çekirdek aileyi çizerken e, pek renk de kullanmamış. Tamamen retro bir e, görüntü yaratmış. Kişilerin kıyafetleri de 1930'ları e, andırıyor. Zaten odanın içinde ee, bulunan bütün mobilyalar ve bir radyodan da söz ettik o yılların üretimi. Nedir bu kişilerin e, radyoda böyle e, endişe daha doğrusu dehşetle e, dinledikleri haber? İkinci Dünya Savaşı mı yoksa e, Hitler'in yaptıklarını mı dinliyorlar? E, Japonların Pearl Harbor saldırısını falan? Hayır. Hiçbiri değil. Radyodaki spiker şöyle konuşuyor. Hiçbir şeyden korkmuyoruz fakat, işte bundan sonra gelen fakat çok önemli. Bakın hiçbir şeyden korkusu olmayanların e, istisnaları nelermiş. Sıcak dalgaları, orman yangıları, kuraklık, buzulların erimesi, yükselen okyanuslar, sel baskınları, kasırgalar, türlerin yok oluşu. Bu karikatürün alt başlığı Ocakbaşı muhabbeti 2022. Herhalde 1930'larda da benzer Ocakbaşı muhabbetleri gerçekleşiyordu radyoların başında. Ben bu karikatür görünce acaba Peter Cooper'da bir açık radyo dinleyicisi olabilir mi diye e, aklından geçirme geçirdim yani doğrusu. E, fakat karikatürün altındaki notunu da okuyunca mesajın hangi adrese gittiğini anladım. Şöyle yazmış bakın e, Cooper karikatürün altına. Sayın Başkan. Lütfen artık bir iklim acil durumu ilan edin ve eyleme geçerek bir milyar doları serbest bırakın. Bir de notu var. Ne alt etmeye bekliyorsunuz ki? Ben bunu biraz kibarlaştırdım bu notu. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Şimdi tabii neden beklendiğini bilmek için müneccim olmaya da gerek yok. Bakın aynı zamanda tıp doktoru olan ve halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Bilim, Adli Tıp Ana Bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışan karikatürcü dostumuz Alice Dokgöz, ki geçen sene çok da başarılı bir sergi açmıştı Schneider Temple'da. Mevcut durumu doktor gözüyle nasıl analiz etmiş? E, Dok gözün karikatürü aslında bir şema bir insan vücudunun deri altını e, gösteriyor biraz e, biyolojiyi okumuş olanların e, aşina olacakları öyle tahmin ediyorum bilmem benim zamanımda öyleydi e, böyle bir deri kesidi üstleri alt deri alt derinin içinde böyle ter bezleri e, kıllar onların kökleri kul kökleri Kan damarları, sinirler, sinir uçları falan filan ee, sıcaklık ya da basınç reseptörü diyorduk onlara işte diyoruz daha doğrusu. Hepsini bu kesitte görebiliyoruz. En altta da normal bir yağ tabakası var. Peki bu deri kesitini karikatür yapan nedir? İşte o derinin üzerine bir sivrisinek gibi konmuş olan ve hortumunu da deriye batırmış bulunan ama bir sivrisinek değil. Bir Karas petrol kuyusu, <gülüyor> karasinek. <gülüyor> karasinek batırıyor mu? Isırıyor. <gülüyor> Isırıyor, o ısırıyor. Onun dişleri var. <gülüyor> Bu bir petrol kuyusu delme aracı. Ee, gerçekten Halis Tokgöz metaforları e, çok seviyor. Zaten 2019 yılındaki e, yayınladığı karikatür albümünün adı da e, Metafordu. Hatta bir gün gazetesinde çiziyor. Ee, onun köşesinin adı da metafor. Bu karikatürde de büyük bir metafora parmak basmış e, tıp doktoru karikatürcü Halis Dokköz. İnsan dokusunun üzerinde kan emmekte olan bir petrol arama aracı. Evet, Başkan Biden neden bekliyor? Sorunun cevabı geldi herhalde. Kolay değil bu aracı insanlığın sırtından söküp e, atmak. İyi mi? Yani son yani gayet keskin bir tes, tespit ve teşhis. Evet, evet, evet, evet. evet. Ee, dilerseniz başka bir karikatürle bu tespiti biraz daha güçlendirelim. Ee, bu defa İngiltere'den bir e, karikatürümüz var sırada. Times gazetesinde çıktığı 7 Ağustos'ta ee, Peter Shank e, karikatürün e, sahibi çizeri. E, bu karikatürün e, sol yarısında e, dikdörtgen bir karikatür. Sonrasını kaplayan çok büyük kocaman bir para kasası var. Bildiğimiz o devasa para kasalarından bir tanesi. Bu para, kası, para kasasının önünde de e, kara kara düşünmekte olan üç kişi görüyoruz. Üç tanıdık kişi bunlar. E, ilki soldaki e, o sarı böyle kuş yuvası tarzındaki saç tarzıyla tanıdığımız, bildiğimiz kuşlar. E, Maalesef istifa etti. Artık çizemeyeceğiz evet. E, fakat geri, e, henüz görevi başında Boris Johnson. Onu görüyoruz. Johnson e, işaret parmağını çenesine dayamış. Derin derin düşünüyor. Onun hemen sağında e, iki figür var. Onlar da müstakbel İngiltere Başbakan. Daha doğrusu e, Başbakan adayları. Zira ikisinden biri önümüzdeki günlerde, önümüzdeki ay, 5 Eylül'den sonra Başbakanlık koltuğuna oturabilecek. Bunlar işte eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'tır. Şimdiki Rüşteri Bakanı Liz Truss. Sunak Johnson'un hemen yanında, o da düşünceli bir şekilde kafasını kaşırken Liz Truss da hem Johnson gibi çenesini tutuyor, hem de sahiliyle göğsünü tutuyor. Sanki yüreğinin sesini dinlemek istiyor gibi falan. E, fakat bu karikatürde başka unsurlar da var onlardan da e, onları da anlatayım biraz. Karikatürün sağ tarafında arka planda kalmış eski ve e, biraz da pencereleri e, kapıları artık e, yıkılmış e, yıkık dökük bir bina var. Böyle sökülmüş camlar e, çerçeveler. Binanın camsız pencerelerine de dövizler asılmış. Yakıt yoksulluğuna son. Soğuk evler öldürür diye. Okuyoruz bu e, dövizleri ve bu binadan çıkarak bilinmeze doğru yürümekte olan yaşlı bir çift görüyoruz. Böyle uzakta ufağa doğru hatta yaşlı kadın bir yürüteç vasıtasıyla ancak yürüyebiliyor. Şimdi tekrar e, başta tasvir ettiğim, anlattığım o e, karikatürün sol tarafındaki büyük kasaya e, dönelim bir an için. Kasa iyice kapalı fakat buna rağmen e, içinde herhalde o kadar çok para olmalı ki bazı banknotlar dışarıda kalmışlar, bazıları ise kapının kenarından, kasanın kapısının kenarından falan e, dışarı e, çıkıyorlar, havada uçuşuyorlar. E, peki bu içi para dolu e, kasanın sahibi kim? Onun cevabını biliyorsunuz siz. BP, B üstünde de yazıyor zaten. Evet BP, evet. BP e, hatta BP karları diyor kasanın altındaki defada. Ee, bu soğuk korkusu yüzünden evin, evinden ayrılmakta olan yaşlı adam ise hala umutlu, ee, içinde diyor mutlaka bizim içinde bir şeyler olmalı. Karısına böyle bir umut veriyor. Ee, bu karikatürü anlatma e, sebebime gelince e, BP'nin ikinci çeyrekte açıklanan net karı. 2022 yılı ikinci çeyrek yarı BIPI'nin 8,45 milyar dolara yükselerek e, tüm tahminleri aç, açmış, e, beklentileri açmış. Bu rakam 2008'den beri en yüksek kar rakamı olmuş. E, bu performansta tabii petrol fiyatlarındaki artış, e, onun yanı sıra e, güçlü rafinaj marjları varmış ve e, petrol ticaretinin de destekleyici olduğu belirtiliyormuş. Aslında işin aslı şu tabii, Ukrayna'da devam eden savaş e, enerji krizini tetikleyip küresel ekonomiyi de e, e, tehdit edince petrol ve gaz endüstriyindeki e, getiriler artmış. Ve bunun sonucunda da BP karikatürdeki o ölmemek için ısınmayan evinden çıkmak zorunda kadar ihtiyar adamı, ihtiyar çifti rahatlatacak. Açıklamayı da yapıyor. Yaptı geçen hafta. Rusya'dan tedarikte yaşanan sıkıntılar ve görece düşük stoklar nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde de fiyatlarımızın e, ve karımızın yükseleceğini tahmin ediyoruz. Değil mi? Evet. İşte, yani Bu yeni bir haberle de tamamlayabiliriz. Bunu Thomas Newton imzalı bir haber var Guardian'da yeni. Yani evet. Bir, e, bu yıl yeşil enerji yatırımlarını şey vermiş ne kadar yeşil enerjiye yatırım yaptığına dair reklamla sekiz binden sterlinden fazla reklam yapmış. Tamamen yeşil badana olarak yani. Hı hı. Bunu şey açıklıyor Guardian gazetesi ve yani aynı anda da yeşile bu kadar yatırım yaparken bir 14 yılın en yüksek karını senin seninde söylediğin gibi 7 milyar sterlin pound yani ve daha önceki 8 gün içinde ise bu açıklamadan şirketin kendisi 700 pardon 570 bin sterlini poundu Facebook ve Instagram'da influence etkileri etki denen şeyler reklamlara yatırmış. Milyonlarca kişi seyretmiş. Yani tamamen yeşil badanadan ibaret. Zaten 3 milyar dolar günde de fosil karları elde ettiğini daha önceden açıklamışlardı bu şirketlerin toplam. Bir, bir avuç şirketin yani dakikada 2 milyon yüz bin sterlinle yeryüzünün bütün rekorlarını kırmıştı bu şirketler. Odanlardan biri işte yapacak tabii. Müthiş. Demek ki o yaşlı çiftin cebinde de birkaç penz ya yani birkaç kuruş girecektir artık. Yıl salisede 580 dolar. 50. Evet. Önce, her salis. E ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne mutlu, ne mutlu. Bir de korkuyoruz, değil mi? <gülüyor> ha pekâlâ, <bir> de bir şey, <gülüyor> <gülüyor> Listras'ın şeyleri de açığa çıktı. Çok büyük bu iklim inkarcıları şirketler ve düşünce kuruluşlarıyla çok yakın ilişkileri oldu. To toplantılarına katıldı, aktif olarak katıldı da haberi de çıktı. O zaman başkılakan olma şansı artıyor demek. Artıyor. Artıyor. Evet, güzel, güzel. Bu güzel mutlu haberlerden sonra e, petrolü de bir kenara bırakıp fosil yakıtları Kosova'ya geçelim mi? Evet, lütfen. <gülüyor> Şimdi e, Emadel imzasını atan e, İtalyan asıldı fakat Hollanda'da yaşayan e, bir karikatürist Emanuele de Rosso daha önce de söz etmiştik bu arkadaştan bu genç e, çizerden e, o nedense Kosova sorununa parmak basan e, gerçekten az sayıdaki karikatürcülerden bir tanesi. Çünkü gerçekten bu konuda karikatüre pek rastlamıyorum, rastlamadım. Delosso'nun karikatürü de bir afiş kadar çarpıcı ve etkileyici. Karikatürün ana unsuru bir mezar ve mezar taşı. Mezar taşında Kosova Savaşı yazıyor. Tarihler 1998-1999. E, aslında 28 Şubat 98'de başlamıştı ve e, bir yıldan biraz fazla yani bir yıl üç ay kadar falan sürmüştü bu savaş. E, 11 Haziran 1999 tarihinde de son bulmuştu. E, savaş esnasında da en az 5000 Arnavut e, NATO bormandırmanlarından sonra da 2500 Sırp e, hayatını kaybetmişti. Öyle e, diyor e, ki kaynaklar. E, Emadelin karikatüründeki e, herhalde bu savaş şehitlerinin e, mezarı olsa gerek bu mezar taşı. Fakat maalesef Emadelin karikatürünü çok çarpıcı kılan e, bir başka unsur var. E, mezarın içinden e, taşın hemen önünde dışarı doğru fırlayan bir insan eli bileği. E, ve bu bileğin ucundaki elin kavradığı, Pimi çekili herhalde bir el bombası. Yani korkunç bir görüntü bu. E, tırnakları böyle e, çürükler içerisinde falan. Sanki bir Stephen King filminin afişine bakıyoruz. Herhalde ondan esinlenmiştir is Emader. E, dikkat, savaş hortladı demek istiyor. Emanel, Emanuele Derroso e, bu çizimiyle. E, peki neden öyle diyor? Onu da e, izin verirsiniz, kendi kaleminden aktarmak istiyorum. Şöyle yazmış, Kosova Savaşı başladığında henüz 13 yaşındaydım. İtalya'dan bakıldığından, e, bakıldığında bu savaş e, çok yakında görünüyordu. NATO savaş uçaklarının İtalyan üstlerinden havalandığını ve mültecilerin çatışmalardan kaçarak İtalyan topraklarına sığındığını, Avrupa'daki televizyonlardan naklen izlediğimiz ilk savaştı bu. Bu nedenle ee, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğini görmek, Balkanlar'da yeniden savaşla ilgili konuşmaları duymak bana korkunç geliyor. Zombilerin mezarlarından bizi avlamak için çıktıkları korku filmlerindeki gibi hissediyorum demiş e, Emanuele Berroso. Ee, ne yapabiliriz onu rahatlatmak için Emadeli. Deli? Ee, aslında bombanın pimmini çekebiliriz mesela. Bombanın pimi çekilecek. Bakın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, e, e, onun sözleriyle belki e, <gülüyor> rahatlar mı kendisi? E, geçen hafta şöyle demiş, e, Sırbistan Radyo Televizyonu'nda konuşmuş. Kosova'nın bağımsız bir ülke olmadığını ve uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçası e, olduğunu söylemiş. Ve e, gerilini de şöyle değerlendirmiş bir felaketin eşiğinden e, dönüldü, demiş. Yani, felaketin eşinden dönülmüş. rahatladır mı Emanuele? Evet, rahatlamıştır. Yok, niyeti yok. Emanuelin rahatlamaya niyeti yok. Adam dünya meselelerine fena halde kafayı takmış. E, bir yandan Kosova'yı dert ediniyor, diğer yandan da dünyanın ta öbür ucunda e, Tayvan'a kadar gidebiliyor. E şimdi, Arı kovanına e, çomak sokmak deyiminin bize özgü olduğunu ben zannediyordum. Meğerse dünya literatüründe de yeri varmış bu e, deyimin. E, bilmiyordum, öğrendim. de Derroso'dan öğrendim üstelik. Geçenlerde yine paylaştığı e, bir başka karikatüründe türünde çok güzel bir metafor yakaladı. Şimdi karikatürde bir arı kovanının e, tam altındayız. E, bu kovanın üzerinde ve çevresinde arılar uçuşuyor sakince böyle e, normal. Şimdilik herhangi bir tehlike yok gibi. E, kovanı anlatayım. Kovan kırmızı renkte. Fakat üzerinde biri büyük, dördü küçük olmak üzere tam beş tane sarı yıldız bulunuyor. Yani bu bir Çin malı. Kovanı. Ya da daha doğru bir ifadeyle bu kovan Çin'i temsil ediyor diyebiliriz. Fakat fakat o da ne? Meçhul bir el uzunca bir sopa tutuyor elinde. Ve bu sopa aslında bir bayrak direği. Ee, ucunda da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı dalgalanıyor. Korktunuz mu? Ee, Yok ko korkmayın çünkü bu bir çomak değil ve bu bayrak direği arı kovanın içine falan yöne yöneltilmemiş. Kovanın asılı bulunduğu dalın hemen üzerinde duran bir bilardo topu var. Bilardo topu da ağırdır hani bilirsiniz belki. Ee, bayrak direği ise e, bir bilardo ıstakası gibi topa doğru yönelmiş. Şimdi ıstakayı tutan topa iyi ve düzgün bir vuruş gerçekleştirebilirse Sorun yok top kovana değmeden yere düşebilir belki. Fakat karikatürün çizildiği açıdan bakınca bu iş biraz zor görünüyor. Topun kovana çarpmadan neredeyse yani yere düşmesi imkansız gibi. Ee, peki bilardo topu kovana çarparsa ne olacak? Ee, yani bence ha bilardo topu atmışız ha çomak sokmuşuz. Hepsi aynı yere çıkacak. Aralar çıldıracak. Ee, unutmadan söyleyeyim. Bilardo topunun üzerinde de Tayvan bayrağını görmekteyiz. Ee, yani Emadeli'nin Ema metaforları gerçekten de korkunç. Bence bu genç karikatür ustası yakında Stephen, Stephen King'in tahtına oturabilir. Müthiş şeyler çiziyor çünkü. Arı kovanın Kovan üzerinde de Çin bayrağı var. Evet. Çin Arı Cumhuriyeti yani. Çin Arı Cumhuriyeti. Kaç milyar arı var orada? komanın içinde. <gülüyor> ee, fakat bilardo topu da ağır yani. Tayvan. Ağır. Küçük ama ağır. Neyse. Ee, sırada işte değilse e, biraz daha az korkunç bir e, karikatürümüz var. E, çizerimiz yine Hollanda'dan tanıdık bir isim. Chad Royards'ı. E, bu e, karikatürde metafor yok, e, sadece gerçekler ve bir de tabi Putin var. E, bir de yaratıcılık, yaratıcılık ön planda diyeceğim. E, Royals Putin'i Z markalı, e, özel tasarımlı bir tankın üzerinde, her zamanki gibi böyle belden e, yukarısı çıplak, bildiğimiz klasik Putin e, ve e, Rus malı olması kuvvetle muhtemel tankın e, üzerinde görüyoruz. Bu tankın en önemli özelliği, özel tasarımı dört tane namlusunun olması. Dört namlu birbirlerinden dört farklı yöne doğru bakıyor. Batıya bakan namludan başlayalım. Bu namlu her ne kadar tanktan çıksa da aslında bir gaz borusu. Tankın üzerinde de bu borunun e, bu boruya kumanda eden yuvarlak bir bana var. Yani Putin dilediği zaman bu vanayı açıp kapatabilecek. Kapatıyor da. Fakat şu anda Putin bu namluyla ilgilenmiyor nedense. Elindeki joystick ile sağ taraftaki namluyla oynamakta. Şayet bu gaz namlusuna batı namlusu dediysek buna da güney namlusu diyebiliriz değil mi? Yönleri daha iyi tarif edebilmek için kullanıyorum. Yoksa karikatürün yönlerle herhangi bilgisi yok. Bu ikinci namlunun üzerinde bir başak logosu görüyoruz. Yani Putin bu namludan tağıl sevkiyatı yönlendiriyor elimdeki joystickle doğuya tam aksi istikamet yani şeyin gaz borusunun aksi istikametine bakan doğuya bakan namlı ise bildiğimiz klasik tanklarımız konvansiyonel yani o, düğmeye bastığınız zaman ateş ediyor ve e, karşıdaki Ukrayna bayraklı binaları yerle bir ediyor. Bu e, tank nerede konuşlanmış bilemiyorum. Binupte ertesi sistemi o e, yazmamış onu belirtmemiş Charles yani Royers. E, fakat dördüncü ve son namluya geçtiğimizde yani kuzeye bakan namlunun e, ucu o diğerlerinden biraz farklı. Çok enteresan. Bu namlunun ucunda büyükçe bir televizyon ekranı var. Ve bu ekranın karşısında da bir kanepede otur, e, oturmakta olan yine üç kişilik küçük bir aile, anne baba ve oğulları. Üçü de sanki büyülenmiş böyle hipnotize edilmişler gibi korkuyla televizyon ekranına bakıyorlar. E, Chad Royars e, Putin'in kullanmakta olduğu bütün silahları e, bir e, tankın üzerine sığdırmayı başarmış gibi. E, gerçekte aynen öyle değil mi? Evet, donmuş vaziyette. o donmuş şey, vaziyette. Rus aile hı hı hı hı hı. hipnotize olmuş, evet. Evet. Ee, bir korku durumu da Hicabi Demirci'den. Ee, o bütün savaş durumlarını bir yana bıraktı Hicabi. Ülkemizi çalkalayan bir başka korkuyu kar kar karikatürleştirerek, karikatürleştirerek e, gözler önüne serdi. Hicabi'nin karikatürün başrolünde KPSS sınavında ee, önündeki test kağıdındaki doğru kutucuğu işaretlemeye çalışan bir genç öğrenci görüyoruz. Ee, sıcaktan, heyecandan ya da korkudan mıdır bilmiyorum. Terliyor bu genç öğrenci. Alnından aşağı doğru da boncuk boncuk ter e, damlaları var. İşte o ter damlanından bir tanesi sınav kağıdının e, üzerine... E, pıt diye veriyor ve ikinci sorunun A şıkkı bu şekilde işaretlenmiş oluyor. Yani bir ter damlasıyla. Aslında e, Hicabi Demirci de bu karikatürde yine metafora başvurmuş ve şöyle yazmış e, sanatçı. da aynen aktarıyorum. Doğru seçenek alın teriyle işaretlenir, çalarak değil. Liyakat değerlerini kaybetmiş toplumlar bilim yolundan, akıldan, sanat ve estetik değerlerden hızla uzaklaşırlar. Bir bilinmeze... Hızla sabrulurlar. Gençlerin umudunu çalmak ülkenin geleceğini çalmaktır demiş. Evet. Yani karikatürcülerin öfkesi bazen e, karikatür karelerinde dışına taşabiliyor. Evet. E, peki. Sizi çok korkutmadım umarım bu sabah. Yani bunca korkudan sonra biraz e, sakinleşmek, herkesi sakinleştirmek adına evet. e, 2000 yılında e, kaybettiğimiz fakat e, Charlie Brown çizgi bandı için yarattığı tiplemeler her daim hayatın içinde yer alan Charles Schulz. E, Onun bir karikatürüyle bitirmek istiyorum. Onun bir karesiyle bitirmek istiyorum. Karikatürün kahramanı da bir köpek. Adı da Snoopy. Herkesin çok iyi bildiği, çoğu dinleyicilerimizin bilecekleri Snoopy. Aynı zamanda çok iyi bir filozoftur Snoopy. Filozof köpek. Genellikle kulübesinin üstünde sırt üste uyur. Ya da yıldızları seyreder. Ee, bir de can dostu vardır. Küçük bir sarı kuş. Fakat bu karikatürde o kuş yok. Snoopy de sırt üstü yatmıyor. Ee, kulübesinin tepesinde oturmuş. Ön patilerini iki yana açmış. Mutluluk içinde gülümsüyor. Düşünce balonunda ise Snoopy'nin zihninden geçenleri okuyoruz. Güneş parıldıyor. Yepyeni bir gün başladı. De ben hayattayım. <gülüyor> i̇şte bu herhalde <gülüyor> <Snoopy>. Hayır, dünyalı. <gülüyor> dünyalı, Snoopy. Dünyalı, Snoopy. de olabilir, ee, Her yerden olabilir. <gülüyor> evet, İlistinli de olabilir. Her yerden olabilir ve ben hayattayım diyor. <gülüyor> Efendim, benden bu hafta bu kadar. Teşekkürler. Peki, buyurun, hangisini ee, e... seçiyoruz? <gülüyor> Hepsini. <gülüyor> Bence e, Nacizani tereddüde mahal yok, açık radyo çizmiş birisi zaten. Açık radyo çizmiş <gülüyor> 1930'da, 35'te <Evet>. mi? <gülüyor> e, Ömer Madrid çizmiş hatta <gülüyor> seller, kuraklık vesaire. Değil mi? <gülüyor> Yayın istasyonu. Evet. Birisi öyle söylüyor radyoda. Sıcaklıklar, orman yangınları, kuraklık, buzulların erimesi, yükselen okyanus suları, <gülüyor> sel baskınları, kasırgalar, türlerin yok olması. Evet. eksik var mı? Fazlası. savaş. Savaş. Evet. <gülüyor> savaş. <gülüyor> şey e, korona salgın evet. sığmadı. Kore sığmadı. Şey inmesi sığmıyor. Evet. Evet. evet. Onlar vallahi, bundan sonraki yes, gelecek vallahi. hafta. Gelecek hafta. Belki. <gülüyor> <gülüyor> 32 tekmeli bir der. <gülüyor> 32 1932'de 32 kısım tekmini birden açık radyo. Karikatürlük. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Çok teşekkürler güzel. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kalın. Görüşmek üzere.